Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da İstanbul Kazan Biz Kepçe programındayız. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Ben Özlem Altınkaya Genel, hocam Murat Güvenç ile birlikte Sermet Muhtar Alus eşliğinde yine bir programda daha İstanbul'u geziyoruz. Sermet Muhtar Alus'un izlerini takip ediyoruz. Şimdi geçen haftadan hocam istiyorsanız bir toparlayalım nerede kalmıştık, neler anlattık. ...kendini sürekli olarak yenileyen bir Bağdat Caddesi'nden bahsetmiştik. Bah, bahsettik. Evet, biraz Bağdat Caddesi'yle beraber e, İstanbul'un emlak piyasası nasıl evlenmiş evet. ona bakmıştık. Eskiden üç Ve kendini sürekli nasıl yeniliyor? Yeniden. Eskiden para etmeyen yerler nasıl zaman içinde evet. para eder hale gelmiş e, onu anlatıyorduk. Ve Bağdat Caddesi'nin bugünküne hiç benzemeyen bir biçimde... ...böyle tozlu, balçık evet. içinde üzeri döşenmemiş bir cadde. Yani yumuşak resmi. peyzajdan sert peyzaja nasıl, doğru. Nasıl geçmiş? Dinini. Orada e, kübik kübik evler, evler ifadesini şey yapıyordu. Yani kübik kübik evler kelimesi de birazcık... E, ...Cumhuriyet sonrasındaki sivil mimari, moderniz mimariyi anlatıyordu. Arkitekt dergisinde örneklerini gördüğümüz evet. büyük parseller içerisine yapılmış mimar elinden çıkmış... Ondan sonra Kalfalar tarafından inşaat yapılmış. Bugün küçük, çok az örneği kalmış. kalmış olan e, evlerden bahsediyordu. E, buradan sonra da... E, e, ...caddeyi anlatırken de... E, ...kendine has uslubu e, uyarınca... ...o biliyorsun bir yerden bir yere anlam... ...ve yeri geldiği zaman çok kolaylıkla sıçramalar yapıyor. Bağdat Cadde anlatırken... ...tıpkı bugünkü Harbiye'nin... Ee, Şişli'nin eski halleri de böyleydi diyor. Oralarda evet. da insanlar oturmak istemezdi. Çünkü e, Reaya yatağına Beyoğlu gibi Reaya yatağına e, yakın olduğu için bizim e, efendim Osmanlı elitleri e, şeyde Pangaltı'da e, Şişli'de oturmayı pek seçmezlermiş o zamanlar. o zamanlar. Böyle bir şehir efsanesi anlatıyor. Tabi evet. e, bu efsaneye çok da fazla desteklenen bir öykü değil. Çünkü o tarihlerde biliyoruz ki bu e, o tarihlerde Teşvikiyede e, Valide Çeşme civarında e, Akaretler civarında Osmanlı elitleri pek hala oturabiliyorlardı. Oralarda Orta Köye Beşiktaş'a çok uzak yerler değildi. Oralarda evet, Reaya, Reaya yatay idi. Yani şeyin e, ...pervit haritasındaki... ...nişantaşı paftasına... E, ...teşvikiye paftasına bakmak gerekir... ...orası aslında... ...bayağı Osmanlı yüksek... E, ...Ricali'nin... Hı. ...yani kamu görevlilerinin... ...köşklerinin olduğu bir... E, ...yerde fakat şimdi... E, ...tabii sokaklar... E, ...anlatımına... E, ...doyamıyor... ...şimdi mesela... Şeyden başlıyor, Şişane Karakolu arkasındaki cadde. Evet, e, geçen hafta buradan, buradan bak, bak. evet. böyle bir yerden bakıyor. Şimdi Metin metin aslında e, bir şehir anlatısının nasıl olabileceği konusunda bugün pek e, örneğine rastlamadığımız çok ilginç cümleler bunlar. Şimdi mesela şöyle bir cümleyle başlıyor. Şişane Karakolu'nun yanından arkaya sapan, Şimdiki sıvır ya otomobiller, otobüsler, kam kamyonlar işleyen asfalt caddeyi, ilerideki yeni yeni apartmanları rüyasında gören kim? Oralardan ne kervan ne insan geçerdi. Yazın toz toprak, kışın balçık çamur deryası. Aynı zamanda eğri deremsi bir yer. Öteden beri de tamili uğursuz. Şimdi bu metin bence ee, biraz böyle... İçerisinde çok bilgi e, içeriyor, birazcık da üslupla ilgili bir şey var. Yani bir tanesi e, rüyasında gören kim e, de dediği zaman hani karşısındaki dinleyici, okuyucusunu hemen yani kendisine bir, sanki gündelik hayatta birisiyle konuşuyormuş gibi hitap ediyor. <gülüyor> rüyasında gören kim. İkincisi e, mekanı çok iyi betimliyor. Oralardan ne kervan ne insan geçerdi. Yani ne bir ticari açıdan ne de ...günelik yaşam açısından önemli bir şeydi. Bir de tabii burası... E, ...bizim şimdiye kadar... ...hep söylediğimiz... ...ve bu programı dinleyenlerin belki içlerine... E, ...fenalık gelen... ...bu sırtlardaki yollardan çok... ...biraz aşağı indiğimiz zaman... ...neler olduğuna dair çok ilginç şey yapıyor. Yani düzlüğe indiğimiz zaman... ...veya sırttan... E, ...eş yükselti eğrilerine... ...paralel bir yola indiğimiz zaman... ...sırt olmadığı andan itibaren drenaj yani su problemi çözülmediğinden dolayı yazın toz toprak oluyor. Yani drenajı olmadığı için kuruyor şey e, toprak toz oluyor. Altta taş olmadığı için top sert zemin olduğu için kışın kuruduğu zaman yazın sıcakta kuruduğu zaman toprak üzerinden geçildiği zaman toza dönüşüyor. Kışın daha da beter çamur çamur oluyor. Yani çamur ol çamur olduğu için de e, Çamur olduğu için de orada yürümek imkanı yok. Ve burası da ana caddeye, ana caddeye e, işte 200 metre, 250 metre, 300 metre mesafedeki yerler. O tarihte biliyorsun şeyde Beyoğlu'nda, Şişhanede e, şeyde yani Beyoğlu civarında işte şeylerle konut binaları ile cadde arasındaki, arasında o diplomatik resepsiyonlara, Hanımları götürebilmek için araba olmadığı zaman neyle taşıyorlar? Böyle bir tahtı revan tahtı gibi revanla revan evet. taşınıyorlar. Bir sıkıntı yani yaratan bir durum şey olduğunu yani Böyle yani. bir kutu gibi bir şeyin içine biniliyor hanımefendi uzun elbiseleriyle evet, yani elbiseler yani var. var. Onun içerisinde giriliyor. Etrafı cam mekanda bir şey. İki kişi de üç kişi de hamal onu böyle bir şey taşır gibi. Yani çünkü çamurdan yürünemediği için yani onu şey mekânına. Ee, resepsiyonun yapıldığı mekanı oradan da evine getirmek. Zor yani. bir kent hayatı bu. Çok, yani, çok zor. Çetin. Çünkü, çetin. çünkü araba da işlemiyor. Yani bir kamusal alan yok. Otomobil de yok. Ee, üzerinde yürünebilecek ve çamursuz tek yolda Grand Rue de Pera oradan uzaklaşıldığı andan itibaren buna benzer bir manzaraya. Evet yani bizim evet. şu an artık çok kanıksadığımız Bağdat Caddesi Şişli civarı ya da işte Grand Rue de Pera Dediğim bugün İstiklal Caddesi olarak bildiğimiz yerler o, o zaman çok daha farklı bir şey. şey. Evet yani orada caddenin yani nerenin cadde olabileceği coğrafi olarak belirleniyor. Yani su bir altyapısı olmayan bir şehirde bahsettiğimiz için sokağın dört mevsim kullanılabilir olabilmesi için direne olması lazım. Direne olabilmesi için de sırttan geçmesi lazım. Sırt olduğu zaman da ancak sırttaki yollar şey olabiliyor, sürdürülebilir oluyor. Senin blokta koyduğun Barbaros Bulvarı ve İstiklal Caddesi bizim bu su hattı caddesi resimleri o bakımdan çok öğretici. Çünkü dikkat edersen bunlar zincirli kuyuda Barbaros Caddesi ile Barbaros Bulvarı ile bizim su hattı aynı yerde buluşuyorlar. Evet. Aynı yerde buluştukları zaman bir tanesi çok yeni tarihlerde. ...yapılmış bir cadde ve ancak 50'li yılların e, teknolojisiyle e, sürdürülebilir hale gelmiş. O tarihe kadar o caddenin yapılmamış olması oradan oraya insanlar doğrudan düz inmek istemediklerinden değil... ...fakat öyle bir caddeyi sürdürülebilecek, kılı, sürdürülebilir kılacak bir kentsel hizmet teknolojisine sahip olmamalarından kaynaklı. Blogumuzu kayna. burada bir hatırlatalım hocam. İstanbul Kazan Biz Kepçe.wordpress.com adresinden... ...blok yazılarımızı da takip edebilirsiniz burada resimlere de bakabilirsiniz, evet, resimlere çünkü... De bakabilirsiniz. çünkü biz burada anlatıyoruz ama anla resmi sözle anlatmak mümkün değil bir, yani bir, bir, bir noktaya kadar yani Hı -hı. o konuda Sermet Muhtaralız kadar başarılı evet, olamadığımız için evet. görselleri internete koyabiliyoruz evet şimdi burada ee... Beyoğlu yakasındaki sokaklarla ilgili metni anlatırken birazcık da şeyden bahsediyor. Karşı e, taraftaki yani tarihi yaramadadaki e, caddelerden mesela Koska caddesinden e, bahsediyor. Hocam orada benim ilgimi çeken bir şey var. Araba piyasaları denilen Hı. bir şeyden bahsediyor. Tam olarak Hı. nedir araba piyasası? Araba piyasası aslında... E, araba piyasası her zaman olan bir şey değil ve e, bizim biliyorsun e, şehir e, tarihi e, derslerinin en e, e, heyecan verici şeylerinden bir tanesi de kamu alanının kuruluşu ile evet. ilgilidir. Bu kamu alanının kuruluşunun tarihinin yani e, tarihin her zamanında bir kamu alanının olmadığını biliyoruz. Kamu alanının kurulabilmesi için iş yeri konut ayrımının olması gerektiğini biliyoruz. Bu, bu ilk önce İtalya'da başlıyor. Daha sonra Fransa'da Paris'te e, Cour la kısımda bugünkü Şanzelize Burvar'ın olduğu yerde bulunan büyük bir bahçede başladığını biliyoruz. Yani burada bir insanların gezintiye gelmeleri ve gezinirken de hem bir şeyi görmeleri hem de görünür olmaları. Toplum ilk defa işte geç Rönesans döneminde kendi kendinin resmini görüyor. Yani kendi kendine bir çeşit imgesini görebiliyor. Bu piyasa denen şey, piyasa gelimesi Türkçe'de ima ettiği gibi yani borsa, piyasa anlamından gelmiyor. Piazza kelimesinden geliyor. Bu da bir İspanyolca şey, İtalyanca meydan demek. Yani meydanın meydanda herkes toplandığı zaman o Herkes orada hem başkalarını görüyor hem de görünür oluyor. Yani toplum ilk defa kendi kendisinin imgesine sahip oluyor. Daha önceki dönemlerde yani erken orta çağ dönemlerinde şehirler çok yoğun ve bir duvarla çevrili oldukları dönemlerde iş yeri konut ayrımı olmuyor. İş yeri konut ayrımı olmadığı için üretim ve yeniden üretim toplumsal yaşam. ...aynı binada oluyor... ...aynı binada olduğu için de... E, ...şehirde pek büyük bir hareket yok... ...şehirde insanlar böyle... ...onun için bu tür şehirler... ...ne deniyor... E, ...katı... E, ...kaynamış yumurtaya benzetiliyor... ...etrafında bir duvar var... ...ve çok yoğun şehirler... ...içinde de bir hareket yok... ...duvar... E, ...duvarın... ...kal işlevsiz hale gelmesiyle beraber... ...işte geç... ...erken geç Rönesans... Ve barok dönemde duvar artık aşılıyor duvarların kendisi gezinti yerlerine parklar ise meydanlar ise toplumun kendi kendisini gördüğü yerde şey yapmış. Bunun benzeri Osmanlı'da kamu alanı vardı da yoktu meselesi kavgasında olabilir de olmazdı gibi böyle bir kayıkçı kavgasına girmeye hiç gerek yok tarihsel olarak olduğunu biliyoruz. O nerede bu? bu direkler arası denen yerde, bu Koska yolu civarında işte e, bize anlatıyor. Özellikle bunun kandillerde, kandiller'de evet. ve Ramazan günlerinde oluyor. Bu araba piyasası şeklinde de şöyle bir şey oluyor. Devlet erkanı, yüksek erkan e, bir şeye gidiyor. E, önce bir iftar yemeğine gidiyor. birbirine iftar yemeği verme şeyi var. İftar yemeğinden sonra e, teravih namazına gidiliyor. Ama teravih namazına gidilirken de arabayla gidiliyor. Teravih namazını erkekler kılarken hanımlar da e, arabada bekliyorlar. Arabada bekleme sırasında o arabaların bekledikleri alanda bir e, kamusallık <gülüyor> olmaya başlıyor. Yani, yani hiçbir şey yapmasın. insan ranım, biraz sıkılır yani. Ama işte ama bu, bu özellikle beklenilen bir olay oluyor. Kandilde oraya gidilmek Orada görünmek ve e, o mekanda bulunulmak isteniyor. Yani bu da işte o şeyin e, kamusal alanın tarihsel olarak burada da olduğuna işaret eden. Yani o arabalar arasında bir etkileşim oluyor. Yani zaten kamu alanı denilen şeyin e, en e, veciz tanımı bir şeye bakmak ve bakılabilmek. Yani bir şey görmek, seyretmek ve edilmek yani kamu alanı Instagram bir kamu, yani, kamu alanı, yani, alanı yani, mıdır? Tabii <gülüyor> bence bence bence bütün onlar Instagramlar bütün Facebooklar bütün şeyler bence kamu alanının bugünkü alana taşınması evet. çünkü eğer dikkat edersen bugünkü e, şey olayı e, nasıl diyelim e, halkla ilişkiler e, evet. alanının temel kavramı Medya görünürlüğü üzerinden. Yani medyada görünmek, medyada görünür olmuyorsan, senin web siten albeni değilse, cazip değilse, kendine baktırtmıyorsa... yani baktığın zaman böyle resimler takla katıp a ne oluyor filan demiyorsa, <gülüyor> o zaman senin medya görünürlüğün düşük oluyor. O yüzden şeyler, yani şirketler, corporate dünya ve aslında insan özel insanlar bu medya görünürlüğünü sürekli olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Onun için de gecenin saat ikisinde tweet atmalar. Değil mi? Şeyler Ben ee, hiç yapmıyorum öyle Sen şimdi. hiçbir şey yapmıyorsun. <gülüyor> yani kimse ya, zaten onu kimse yapmıyor. Onu <gülüyor> onu, onu Maya şahıslar yapıyor yani. Öyle bir şey. Yani bu demek ki bu e, şey olarak bu piyasalar 300 sene kadar devam edip durmuş. Sonra şehzade başına göç etmiş diyor. Şimdi buradaki önem yani bu bu iş demek ki e, anlattığı olay e, eski bir, yani yeni bir şey değil. Bu İstanbul'un kuruluşundan beri var olan bir, bir şey buna benzer bir kamu aylanının kurulduğunu... ...daha sonra Şehzadebaşı direkler arasından artık o kurumsallaşmış oluyor. Orada tiyatrolarla bir bütünleşiyor ve işte Osmanlı'daki Hı. bir kültür hayatının... E, kültür hayatının başlangıcı olan veya işte şey bir başka ileri evresi olan evet. bir şeyini anlatıyor. Bu Bugün yolumuza devam edelim dediğimizde 300 yıllık süren bir, bir şey, şey. E, kargaşanın Koska caddesi şimdikinden çok daha dar evet. onun şey kelimeleriyle ve aşağıya doğru da bütün ensizleşen Ensezleşir. Evet. Da yani bu noktada bu noktada bir de daha ilginç bir şey de var. Demek ki kamu alanı yaratılabilmesi için bir yerin kamu alanı olması için çok şahane bir yer olması da gerek, gerekmiyor. Evet. Çok geniş bir yer olması da gerekmiyor. Etrafının böyle güzel süslü filan da olması gerekmiyor. Sadece orayı insanların bir vesile yer olarak. Olarak benimsemeleri gerekiyor. Şimdi eski İstanbul'da yine buna yollardan giderken e, bugünkü e, Karaköy meydanında meydandan eski vapur iskelesine geçen 3-5 metreyi geçmeyen dar bir sokak vardı. Bu dar bir sokağın içerisinden eskiden daha köprü yokken İstanbul'daki bütün Kadıköy bölgesinin trafiği 3 veya 5 metre kalınlığındaki bir caddeden şehre dağılırdı. Akşamleyin de aynı caddeden vapur iskeresine giderdi. Bu caddenin kalınlığı eni 5 metreyi geçmeyen yerden belki günde 20 bin kişi geçerdi. Yani insanların İnsanın bir karşılaşması ve bu mekanı kullanmadaki be becerisi inanılmaz derecede yüksektir. Evet, şimdi ee, yine karşı yakaya ee, geçelim hocam. Karşı i̇şte karşıya geçtiğimizde ee, bize iki yerden bahsediyor. Bir tanesi biraz bahsettik karşı yakada. Kadıköy, Kadıköy iskelesi, onun arkasındaki küçük çarşıdan bahsediyor. Fakat bu çarşıdan daha önemli şeyin, Sermet Muhtar Alus'un bahsettiği ve üzerinde özellikle durduğu iki yer var. Bir tanesi Bahariye Caddesi. Üç yer var. Bahariye Caddesi. Bahariye Caddesi ile kenti Doğu Batı ikseninde şey yapan ve bizi daha sonra Bağdat Caddesi'ne götürecek Eksen'in birleştiği Altı Yol, meydanı, altı yol meydanı. meydanı. Burası çok önemli bir yer olarak şey yapıyor ve Altı Yol Meydanı'ndan da şeye götüren Yel ve Rasim Paşa yönüne götüren aksların olduğu yer. Orada bize bu şeyi anlatıyor. Bu şeyi anlatıyor. Bahariye Caddesini anlatıyor ve Talimhane Meydanı ve Gazi İkmektebi'den bahsediyor. Şimdi e, bu Talimhane Meydanı hatırlayacaksan ve Gazi İkmektebi dediğimiz zaman biz bunları ilk aşamada e, moda tarafında arıyorduk. Yani karşı evet. tarafta karşı tarafta bu kadar e, büyük bir meydanın olması. E, beklemiyorduk bu Gazi, bir... Gazi ilk mektebini de oradaki Bahariye'deki mektep moda İlkokulu gibi e, düşünmüştük. Pasajı Harbi... isterseniz bir okuyalım. Evet. Ee, ki dinleyicilerimiz de yabancılık çekmesin bizim nereden bahsettiğimizle ilgili. Şaşırtıcı şeyler evet, var. Evet, evet. Ee, Bahariye Caddesi ile ilgili şöyle diyor Sermet Muhtar Alus: Bahariye Caddesi'ne kıvrılmadan geride kalan birkaç mühim yeri aradan kaçırmamak için gene yıkılan karakolun önüne gelelim. Ve Mısırlıoğlu'na doğru yolu tutalım. Gazi ilk mektebi ve kübik evler, apartmanlar yapılmış olan talimhane meydanı. Maluma 4-5 sene evveline kadar bomboştu. Ahırlar, civardaki süvari zaptiyeler yani jandarmalar burada talim yaparmış. Anadolu Şimendiferi direktörü Hügene'nin meydanı satın alıp uhdesine geçirdiği söylenirdi. Mısırlıoğlu, Abdülmecit devrinin maruf saraflarından. Bir zamanların sinema ve tiyatrosu... Kargir Bina... Kona e, ...Konağı... Ince sazlı Cazlı, Gazino... ...Bahçesi, Hamam'da zatına mahsus hamamı. Şimdi burada bize yine... <gülüyor> ...çok katmanlı bir tarif dersi verdi değil mi? Sermet, evet. Sermet evet. Evet. Ee, Daha önce Hügenen'den kendi programımızda... ...bahsettik. Bu çok önemli bir şahıs. Anadolu Demiryolları Şirketi'nin genel müdürü. Aynı zamanda yani... ...çok iktidarlı, zengin, yetkili bir adam... Vapurlar satın alıyor, tren hatları döşüyor, yeni tren servisleri başlatıyor. İşte kendisinin şehre gidip gelmesini sağlayacak özel bir vapuru var. Ve o taraftan da önemli yatırımlar yapıyor. Yani bu Anadolu Demiryolları şirketini idare eden çok önemli evet. bir zat. Ama bu Mısırlıoğlu'nun bahsettiği talimhane, süvarilerin talim ettiği meydan, gazi mektebi... ...ve bunun Mısırlıoğlu'nun kendisine içinde şeylerinin olduğu... İşte tiyatronun olduğu, hamamın olduğu, e, bina kompleksinin tam nerede olduğunu biz e, çıkaramadık ama bu konuda biliyorsun Pervitiç bize yardımcı evet. oldu. Bu paftada talimhaneyi de bulduk, Mısırlıoğlu'nun e, binanı da bulduk, binasını da bulduk, hamamı da bulduk ve bugünkü meydan artık o meydanın yerinde yerler esiyor ama e, İlkokulu ve buradaki binaları da kuzeye yerine getirirsek, yerinde görmek mümkün olacak. Bunu da bizim evet, blogumuza, blogumuza, da evet, yerleştireceğiz. blogumuza yerleştireceğiz. Bu Ö yer dermini tarafının imarı konusunda çok önemli bir evet, şey oluyor. Evet. Bu, bu çok katmanlı Bunun, tarihin belki... olduğu yerde. Şu yani, sıradan bir apartman yaparım. blogunun olduğunu <gülüyor> görebiliyoruz. Evet. Şimdi ikinci taraf e, bu e, Bahariye caddesi çok önemli bir cadde. E, ben orayı her zaman Kadıköy'de şeyin bu İstiklal Caddesi'nin minyatür bir örneği gibi gördüm. Çünkü orada da tıpkı İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi doğuya doğru gidildiği zaman batıya doğru gidildiği zaman hızla yüksek meyillerle rastlanılır. Yani Bahariye Caddesi aslında bir bir su hattı bala bir su ayrım çizgisi üzerinden geçer. Eskiden ...tramvay da buradan geçerdi... ...hala da oradan geçiyordur... E, ...moda tramvayı... E, ...şeye giderken Kadıköy'den... E, ...o e, oraya oradan... E, ...çıkar idi... E, ...şimdiki güzergahı aynen öyle mi... ...bilmiyorum ama galiba hala... ...devam ediyor oradaki... E, ...tramvay o şekilde gidiyor... Belki burada da yine şey Sermet Muhtarolus'un bahsettiği paragrafa bir geri Gelelim, dönmek evet. istersek ona sıra. Bur bura burası bize. şimdi burada yani burada işte şehir mekanını insan e, öyküleri üzerinden anlatmanın tadını nasıl çıkardığına bakalım. Bıraktığımız altı yol ağzına dönelim. Bahariye Caddesi'ne sapalım. Geçen seneye kadar yol üstüne çıkıntı veren akibet yıkılıp yani daha sonra yıkılıp Giden sağdaki konat, konak. Şimdi bu konağa geldik. Şimdi bu konakla ilgili bakın şey başlıyor. Halazade Emin Bey'in yani Cihan Seraskeri Rıza Paşa'nın halı oğlunun damadı da Cihangirli Mirliva Hüsnü Paşa. Paşa Serasker kapısında istikam ve İnşaat dairesi ikinci şube müdürü idi. Ki onu da anlattık. O dairenin reisi bulunan Annemin babasının da canı <gülüyor> ciğeri idi. Şimdi bu e, burada e, yani şeyin bir Agatha Christie romanı gibi şey e, nasıl diyelim öykünün en can en can alıcı e, kısmı en son cümlenin en son sözcüğünde oluyor. Babasının canı ciğeri var ama annesinin babasının yani dedesinin çok sevdiği bir adammış. O adam... İstikhan İnşaat Dairesi 2. Şubesi müdürü imiş. Ondan sonra onun da... O da Mirliwa Hüsnü Paşa'nın oğluymış. Yani bu şekilde bu tekerleme içerisinden yer... Yeri tanımlayan Hı. bina... Binanın üzerinden de bir kişisel tarihe gidiyor. Yani burada... Şehir tarihi aslında insanlar tarihidir de, de, de, diyen ifadenin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Biz, biz burada e, bu şeye dalarsak bitiremeyeceğiz. Onun için biz bu programı, evet, bu burada, programı keselim. burada keselim. Bu programı ee, burada keselim. blok adresimizi tekrardan hatırlatayım ben. istanbulkazanbizkepçe.wordpress.com ee, Yine aynı isimde İstanbul Kazan Biz Kepçe e, ismiyle Facebook'ta da bir e, toplumumuz, komünitimiz var. Burada da üye olup. Yeni yayınladığımız blog postlarından haberdar olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.